1216, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Sakif heyetini mescidde misafir etmesi, evet, Sakif'ten Hazreti Peygamber'e Ramazan ayında bir heyet geldi, Hazreti Peygamber onlar için mescidde bir çadır kurdurdu, onlar Müslüman olunca Peygamberle beraber oruç tuttular.